1511, numaralı konu, Hazreti Peygamberin yatmadan önce kur, a'dan bazı sureleri ve ayetleri okumaları, evet, Hazreti Peygamber, elif, lam, mim, tenzil, numaralı konu, secde, ve tebarekellezi biyedihil mülk, mülk, surelerini okumadan uyumazlardı.